Seyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali El-Enbiya Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 112 ayettir. 44. ayet için medeni diyenler vardır. Enbiya, peygamberler demektir. Peygamberlerden bahsettiği için bu adı almıştır. El-Enbiya Suresi 1. ve 44. ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. ayet İnsanların hesaba çekilme zamanı yaklaştı. Hal böyleyken onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. 2. ve 3. ayet Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt ve ikaz gelmeye görsün. Hemen onunla alay ederler. Hem de kalplerinden onu, oyuna, eğlenceyi alarak dinlerler. Zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaşırlar. Bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi ki? Siz artık göre göre bu sihre mi gidip uyuyacaksınız? Dördüncü ayet. Peygamber onlara, Rabbim gökte ve yerde olan her sözü bilir. O, O, Hakkıyla işitendir, bilendir dedi. Beşinci ayet. Onlar hayır. Bu ayetler karma karışık rüyalardır. Hayır. Onu o uydurmuştur. Hayır. O bir şairdir. Şayet böyle değilse, o halde bizden öncekilere mucize gönderildiği gibi o da bize bir ayet mucize getirsin dediler. Altıncı ayet, Resulüm, bunlardan önce helak ettiğimiz kavimler içinde böyle diyen hiçbir şehir, belde halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecek? Yedinci ayet, biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, imanlı bilginlere sorun. Sekizinci ayet, biz, onları yiyip içmeyen bir beden sahibi yapmadık ve dünyada ebedi kalıcı da değillerdir. 9. Ayet Sonra biz, onlara verilen sözümüzü yerine getirdik, hem kendilerini hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. İnkar ve isyanda aşırı gidenleri de helak ettik. 10. Ayet Andolsun ki biz, size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? 11. Ayet Biz şımaran ve güçsüz halka zulmeden nice şehri kırıp geçirdik ve onların ardından başka kavimler meydana getirdik. 12. Ayet Onlar azabımızı hissettikleri zaman oradan... ...şehirlerden hemen kaçmaya koyulurlar. 13. ayet Kaçmayın, içinde şımartıldığınız şeylere ve yurtlarınıza dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz, denildi. 14. ayet Kurtulamayınca, eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselermişiz, dediler. 15. ayet Onların işte bu feryatları biz onları biçilmiş bir ot sönmüş bir ateş haline getirinceye kadar devam etti 16. ayet biz göğü yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun oynamak üzere ve eğlencelik olsun diye yaratmadık 17. ayet eğer bir eğlence edinmek dileseydik onu elbet kendi tarafımızdan şanımız için edinirdik ne var ki biz Böyle eğlence ve oyun olsun diye yapmadık. 18. ayet Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız da, o bunun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki, o batıl yok olup gitmiştir. Allah'a karşı yalan olarak yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı, vay sizin halinize. 19 ve 20. ayet Göklerde ve yerde olanlar ancak O'nundur. O'nun nezdindeki melekler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz nefes alıp verir gibi ara vermeden O'nu tesbih ederler. 21. ayet Yoksa yeryüzünde onlar, o müşrikler Allah'tan başka ölüleri diriltecek bir takım tanrılar mı edindiler? 22. ayet Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, elbette ikisinin idare ve düzeni de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların uydurup yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. 23. ayet Ona yaptığından sorulmaz, onu sorguya çekecek yoktur. İnsanlarsa sorguya çekilirler. 24. ayet Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, yaptığınızın doğruluğunu ispatlayacak kesin delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olan Müslümanların kitabı. Üstelik benden öncekilerin kitabı da ortada. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebepten dolayı da yüz çevirirler. 25. Ayet Nitekim senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki, ona şüpheniz olmasın ki benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. 26. Ayet Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Onun şanı yücedir ve bunlardan uzaktır. Hayır, onların evlat dedikleri melekler, Kerim şerefli kullardır. 27. Ayet Onlar ondan önce izinsiz söz söylemezler ve ancak onun emriyle hareket ederler. 28. Ayet Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri yani yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Melekler onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve onun korkusundan titrerler. 29. Ayet Onlardan kim, o Allah'ın yanı sıra ben de bir ilahım derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zalimlere işte böyle ceza veririz. 30. Ayet Küfre sapanlar, inkar edenler, gökler ve yer bir madde halinde birleşirken, onları ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala. İnanmazlar mı? 31. Ayet Onları, insanları seyri ve dönmesi sırasında sarsmasın diye, yeryüzünde baskılar, dağlar, kıtalar yarattık. Gidecekleri yeri bulsunlar diye, orada geniş yollar var ettik. 32. Ayet Göğü düşmekten ve bozulmaktan korunmuş, bir tavan yaptık. O inkar edenlerse bunun alametlerinden yüz çevirmektedirler. 33. Ayet Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmekte, dönerek gitmektedirler. 34. Ayet Resulüm Biz senden önce hiçbir insana, dünyada Ebedi hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen... ...onlar ebedi mi kalacaklar? 35. ayet... Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak... ...sizi şerle de... ...hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak... ...bize döndürüleceksiniz. 36. ayet... Ey Resulüm! O küfre sapanlar... ...seni gördükleri zaman... Seni alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Sizin tanrılarınızı diline dolayan adam bu mu derler. Halbuki onlar Rahman olan Allah'ın zikrini, kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. 37. Ayet İnsan öyle acelecidir ki sanki aceleden yaratıldı. Bekleyin, acele etmeyin. Size ayetlerimi, azabımı göstereceğim. Benden azabın acele olmasını istemeyin. 38. Ayet Eğer doğru söylüyorsanız bu sözüne ettiğiniz tehdit ne zaman derler. 39. Ayet O inkarcılar ne yüzlerinden ne de sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım olunmayacağı zamanı bir bilseler bunu söylemezlerdi. 40. Ayet Belki bu azap günü onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri çeviremezler ve kendilerine mühlet de verilmez. 41. ayet. Resulüm andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onlarla alay edenleri o alay ettikleri şey o azap çepeçevre kuşatı verdi. 42. ayet. Peki Geceleyin ve gündüzün gelecek tehlikelere karşı Rahman olan Allah'ın azabından sizi kim koruyacak? Fakat yine de onlar Rablerini almaktan yüz çevirmektedirler. 43. Ayet Yoksa onları bizim azabımıza karşı koruyacak bir takım ilahlar mı var? O ilahlaştırdıkları şeyler kendilerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Onlar bizden dostluk, ve yakınlık da görmezler. 44. Ayet Doğrusu biz, onları ve atalarını bu dünyadan faydalandırdık. Öyle ki, ömürleri kendilerine hiç bitmeyecekmiş gibi uzun geldi. Şimdi bizim emrimizin, yeryüzüne gelip, onu çevresinden eksilttiğimizi, topraklarının ellerinden çıktığını görmezler mi? Durum böyleyken, galip gelen onlar mı? 45. Ayet de ki, ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. 46. Ayet Andolsun ki onlara Rabbinin azabından en ufak bir esinti dokunsa, Eyvah bize, doğrusu biz zalim kimselermişiz derler. Ya büyü. 47. Ayet Kıyamet günü için adaletle tartan terazileri koyarız. Bu sayede artık hiç kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Yapılan şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. 48. Ayet Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran Tevrat'ı günahlardan sakınanlar için bir ışık ve öğüt olarak verdik. 49. Ayet O günahlardan sakınanlar Görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyamet saatinden de korkup titrerler. 50. Ayet İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz mübarek fayda ve feyiz kaynağı bir öğüttür. Şimdi bunu inkar edenler siz misiniz? 51. Ayet Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğruyu bulup bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. 52. ayet. O zaman o babasına ve kavmine sizin kendileri için toplanıp tapındığınız bu heykeller nedir demişti. 53. ayet. Onlar babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. 54. ayet. İbrahim andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. 55. ayet Onlar sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyun bozanlık yapanlardan mısın dediler. 56. ayet O da dedi ki hayır Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları o yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. 57. ayet Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. 58. Ayet Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. 59. Ayet Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse hiç şüphesiz o zalimin tekidir dediler. 60. Ayet Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. 61. ayet. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. 62. ayet. İbrahim gelince ona Ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. 63. ayet. İbrahim de hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. 64. ayet Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de birbirlerine Hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz sizler dediler. 65. ayet Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. 66. ayet İbrahim dedi ki Öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? 67. Ayet Yuh size de Allah'tan başka taptıklarınıza da. Hala akıl erdiremiyor musunuz? 68. Ayet Nemrut'un adamları bunun üzerine, Eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun, dediler. 69. Ayet Bizde. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzü ol, dedik. 70. ayet, ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. 71. ayet, onu ve Lut'u içinde alemlere bereket verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. 72. ayet, ona İbrahim'e İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık. 73. Ayet Onların üçünü de emrimizle doğru yola çağıran önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler yapmalarını, namazı dost doğru kılmalarını, zekat vermelerini vahyettik. Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi. 74. Ayet Lut'a gelince, ona da bir hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan o memleketten kurtardık. Hakikaten onlar yoldan çıkmış kötü bir kavimdiler. 75. Ayet Onu rahmetimize korumamıza dahil ettik. Çünkü o iyilerdendi. 76. Ayet Nuh'u da hatırla. Hani o bunlardan daha evvel yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. 77. Ayet Ayetlerimizi yalanlayan kavimden onu kurtardık. Hakikaten onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. 78. ayet Davut ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir kavmin davarının gece çobansız olarak yayılıp zarar verdiği ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de hükümlerine şahittik. 79. ayet Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davut'la beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. 80. ayet. Ona savaşınızda sizi korusun diye zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? 81. ayet. Süleyman'ın hizmetine de şiddetli esen rüzgarı verdik. Onun emriyle o, içine bereketler verdiğimiz yere akıp gider ve kendisini de götürürdü. Biz her şeyi biliriz. 82. Ayet Şeytanlardan inci için denize dalanları ve bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Biz onları kendisi için gözetim altında tutuyorduk. 83. Ayet Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine... Hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştır. 84. Ayet Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisinin derdini kaldırdık ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de bir hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesini hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. 85. Ayet İsmail'i, İdris'i ve Zülkif'li de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. 86. Ayet Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. 87. Ayet Zünnû'nu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti ve kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında, karanlıklar içinde kalınca, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben, bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum, diye yalvarmıştı. 88. Ayet Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. 89. Ayet Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma evlatsız bırakma, gerçi vermesen de sen varislerin en hayırlısısın diye niyaz etmişti. 90. Ayet Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar, Gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdi. 91. Ayet Irzını herkesten koruyan iffetli Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu alemlere bir ibret ve kudretimize bir işaret kılmıştık. 92. Ayet Şüphe yok ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Dininiz bir tek dindir. Ben de sizin Rabbinizin. O halde bana kulluk edin. 93. ayet. Çünkü geçmiş ümmetler kendi aralarında din işlerinde parçalanıp bölük bölük oldular. Her biri yine ancak bize döneceklerdir. 94. ayet. Kim iman etmiş olarak salih, Allah'ın rızasına uygun işler yaparsa, artık onun çalışması inkar edilmez, boşa gitmez. Şüphesiz biz onu yazarak kayda geçirmekteyiz. 95. ayet. Helak etmeye hükmettiğimiz bir memleket için kurtuluş imkansızdır. Artık onlar hayata ve imana dönmezler. 96. Ayet Nihayet kıyamet alametlerinden olan Yecüc ve Mecüc setleri yıkılıp açılınca onlar her tepeden akın ederler. 97. Ayet Verilen gerçek söz olan kıyamet yaklaştığında inkar edenlerin gözleri birden fal taşı gibi açılacak. Eyvah bize, doğrusu biz bundan gaflet içindeydik ve kendimize zulmeden kimselerden olduk, diyecekler. 98. Ayet Şüphesiz siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, tapındıklarınız, Allah yerine bağlandıklarınız, cehennemin yakıtısınız. Siz hep beraber ona gireceksiniz. 99. Ayet Eğer onlar gerçek ilahlar olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysa hepsi tapan ve tapılanlar orada ebedi kalacaklardır. Yüzüncü ayet. Onlar orada inim iniminlerler ve orada artık cehennemin uğultusundan dolayı hiçbir şey işitmezler. Yüz birinci ayet. Tarafımızdan kendileri hakkında halis iman ve amellerinden dolayı en güzel olan cennet saadeti takdir edilmiş olanlarsa o cehennem ateşinden uzaklaştırılmıştır. 102. ayet Onun cehennemin en ufak sesini bile duymazlar. Canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. 103. ayet Kıyamet günündeki en büyük korku, dehşet, sonra ikinci üfleyiş onları üzmez. Melekler onları işte bu dünyada size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılar. 104. ayet o gün göğü yazılı kağıt tomarını dürer gibi düreriz. Sonra ilkin başlayıp yarattığımız gibi aynen yaratacağız ki bu bizim için verilmiş bir sözdür. Şüphesiz biz bunu yapacağız. 105. ayet. Andolsun ki zikirden Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzünde şüphesiz salih Allah'a itaat eden dürüst ve iyi çalışıp orayı iman eden kulların mirasçı, hükümran olacak diye yazmıştık. 106. ayet Muhakkak ki bu Kur'an'da kulluk edenler taifesi için yeterli bir tebliğ ve öğüt vardır. 107. ayet Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. 108. ayet De ki, bana ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Artık buna göre Müslüman oluyor musunuz? 109. ayet, eğer davetinden yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanları sizin hepinize aynen eşit bir şekilde bildirdim. Artık tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmem. 110. ayet, şüphesiz o sözün açığını da bilir, gizlediklerinizi de bilir. 111. ayet, Bilmiyorum belki o azabın gecikmesi sizin için bir imtihan ve ecelinizin geleceği bir zamana kadar sizi bir faydalandırmadır. 112. ayet Peygamber dedi ki ey Rabbim onlarla aramızda hak ile sen hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametli sizin yakıştırdıklarınız iddialarınıza karşı yardımı istenendir. Feyzül furkan Kur'an-ı Kerim ve açıklamalı meali Enbiya suresini dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Öztürk.